katkı sağlamasını gönülden diler. Tekrar saygılarımı sunarım. Bugünkü programımızda alışta geldiği üzere bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimini açıklıyorduk. Hangi günde ne yapılıyor? Hangi tahakkuklarımız var? Hangi yükümlülüklerimiz var? Daha sonra da seçmiş olduğumuz sizlerden gelen yazılı sorularla ilgili olarak sorulara cevap veriyorduk. Programımızın akışın içerisinde Kasım 2009 mali takvımını sunduktan sonra katılım payları dediğimiz ilaç katılım payı ve muayene katılım payı hakkında neler yapılması gerekir, süreç nasıl çalışır, bununla ilgili olarak bilgi vereceğiz. Ve son olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun için veya Sosyal Güvenlik Kurumu adına denetim yapanların incelemelerde dikkat ettiği konular nelerdir, bunlarla ilgili olarak neler yapılması gerekir. Onunla ilgili olarak bilgi vereceğiz. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kasım 2009 mal takvimi şu şekilde oluştu: Eylül 09 yani Eylül 2009 ayına ait BA ve BS formları dediğimiz formların verilme süresi sonu 5 Kasım Perşembe 2009 yani Eylül 2009 ayına ait. B.A.B. ve B.S. formlarını 5 Kasım 2009'da vermemiz gerekiyor. Bir başka yine mali takvimle ilgili olarak 2009 3. dönem geçici vergi dediğimiz Temmuz, Ağustos, Eylül dönemini ilgilendiren geçici vergi yani 2009'a 3. dönem geçici vergi beyanı 16 Kasım 2009 Pazartesi günü beyanın verilme günü son günü Cumartesi gününe geldiği için Cumartesi, Pazar sonrası 16 Kasım 2009 Pazartesi günü ilk iş günü olacak şekilde son günü. 2009 3. dönem geçici vergi beyanlarının ödeme tarihi sonu ise 17 Kasım 2009 Salı günü son gün. Bir başka mal takvimimizle ilgili olarak Ekim 2009 dönemine ait mutasar beyanlarımızın vergi idaresine tahakkukunun verilmesi son günü 23 Kasım 2009 Ekim 2009 katma Dervergisi beyanının takipk ettirilmesinin son günü 24 Kasım 2009 ve bunlarla ilgili olarak yani Ekim 2009 Muhtasar ve katma Dervergisi beyanlarının ödeme tarihi sonu ise 26 Kasım 2009 Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olarak beyanlara baktığımız zaman Ekim 2009'a ait Sosyal Güvenlik Kurumu'nun beyanları 23 Kasım 2009 son gün sosyal güvenlik primleri hizmet prim cetvelleri diye tabir ettiğimiz bunların ödemesi ile ilgili olarak süre sonu ise 30 Kasım 2009 cumartesi gününe geldiği için bayram sonrası bir Aralık 2009 eski ismiyle Bağkur yeni, yeni sosyal güvenlik kanununa göre 41 B kapsamında olanlar yani Bağkur diye tabir ettiklerimizin ödeme süresi sonu ise 1 Aralık 2009 kısaca 5 Kasım 2009'da başlayan mali ve sosyal güvenlik takımı beğen ve ödeme süreleri 1 Aralık 2009 günü sona ermiş oluyor. Ezacı odamızın web sayfasında da ilan edildiği üzere sosyal güvenlik kurumu adına yapılacak denetimlerde nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Çalışan açısından, çalışılan personel açısından onlara kısaca değinelim. Daha sonra uzun uzun üzerinde duracağız. Katkı payları dediğimiz muayene ücreti, buna biz hasta katılım payı diyoruz. Bir de İlaç katılım payı bunlarla ilgili olarak dediğim gibi uzun uzun bunlar üzerinde duracağız. Soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sosyal güvenlik kurumu ile ilgili olarak altı başlıkta toplayabiliriz yapılması gerekenleri. Çalışanlarla ilgili yapılması gerekenleri. 1- Çalışanların sosyal güvenlik kurumuna kaydı mutlaka yapılmalıdır. 2- Çalışanların Giriş ve çıkışlarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimin yapılması mutlaka sağlanmalıdır. 3- Çalışanlarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belki belgesi veyahut aylık prim ve hizmet cetveli dediğimiz iş yerine asılmalıdır. 4- 16 yaşından büyük ve 16 yaşından küçükler için uygulanmakta olan cari asgari ücret tutarı iş yerine asılmalıdır. 5- Yıllık ücretli izinler yasada öngörüldüğü gibi kullandırılmalı ve izinlerin kullanıldığı mutlaka çalışana imzalatılmalıdır. 6. Ücret bordoları ve ücret hesap pusulaları mutlaka çalışanlara imzalatılmalıdır. Ücret ödemeleri bankalar yani ATM cihazları aracılığıyla yapılıyorsa talimat ve ödeme listeleri yasal belge gibi kanuni saklanma süreleri içerisinde saklanması gerekli olan diğer defter ve belgeler gibi mutlaka saklanmalıdır. Şimdi ilaç katılım paylarıyla ilgili olarak son zamanlarda çokça tartışılan yazar kasada ilaç katılım paylarıyla ilgili olarak ne yapılması gerekir? Bunu hem etraflıca Bu konu üzerine bir kez daha değinmiştik. Temmuz 2009'da yapmış olduğumuz programda son günlerde konuyla ilgili çokça soru geldiği için yine EZAC Odası yönetim kurulu web sayfasında bunu duyuru halinde bir sayfalık duyuru halinde belirtti. Buradan da hem okuyarak hem de çıktı alarak etraflıca faydalanabilirsiniz. Biz burada konuyu sohbet etrafında niçin e, nasıl Ne şekilde yapılmalıdır sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. İlaç katılım payı nedir? Önce onunla başlayalım. İlaç katılım payı hastaların sosyal güvenlik kurumu biz buna hastaların ilaçlarını eczaneden alırken ilaç bedellerine yapmış oldukları katkı ya da sosyal güvenlik kurumu adına ilaç bedellerinin cüz'i ya da 5, %5, %10 gibi bir kısmını hasta tarafından ödenmesi eczane açısından ise sosyal güvenlik kurumu adına hastaya vermiş olduğu ilaçların %5, 10 gibi bir kısmını hastadan tahsil etmesi diyoruz. Bir Soru soru soru cevapla gidelim. Bu ilaçlar nihai tüketiciye yapılan bir ilaç satışı mıdır? Cevap hayır. İlaçlar kime satılmıştır? Yani kimden bedeli tahsil edilecektir? İlaçlar Kuruma Kurum içedisidir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilerek Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilecektir. Bildiğiniz üzere serbest eczacıların Nihayet tüketiciye yapmış oldukları ilaç satışıyla ilgili ve kuruma yapmış oldukları reçetelerle ilgili olarak ilaç fiyatları karşısında elde etmiş oldukları kar ya da karlılık oranı aynı değildir. Çünkü eczaneler kuruma yapmış oldukları reçetelerde kurum iskontosu adı altında kuruma yani sosyal güvenlik kurumuna bir iskonto yapmaktalar. Eğer biz serbest eczaneler olarak ilaç katılım payı için ayrı bir fiş, ayrı bir tuş kodlamaz isek nihai tüketiciye yapmış olduğumuz ilaç satışıyla sosyal güvenlik kurumuna yapmış olduğumuz reçetelere istinaden almış olduğumuz ilaç katkı payı arasındaki farkı ayırt etmek olanağı yoktur. Yazarkasının tuşuna bastığınız zaman ilaç bedeli, ilaç katılım payı Aynı tuşu kullanırsanız yine ilaç bedeli olarak çıkmaktadır. Bizim önerimiz bir başka tuşu %8 KDV olacak şekilde, KDV oranı KDV dahil %8 olacak şekilde yazar kasanın tuşunun bu şekilde kodlanması ve ilaç katılım paylarının ayrı bir tuş üzerinden belgelendirilmesidir. Yani nihai tüketicinin ilacını eczaneden aldığında... İlaç katılım payı olarak kendisine ayrı bir fiş, ayrı bir tuş kullanılarak ve ismi de ilaç katılım payı ismi adı altında bir tuş verilmedir. Bu şekilde bir, ezane için ilaç katılım payı ayrı isimlendirilerek belgelendirilmiş olur. Fiş bununla ilgili olarak tanzim edilmiş olur. İki, en önemli kısmı. Nihayet tüketiciye yapılan ilaç satışı gibi algılanma riski ortadan kalkar. İlaç katılım payı Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilen 5, 10, 20, 30, 40, 50 ne kadar reçete varsa onlar içerisinde zaten toplumun üzerinde ilaç katılım payı düşülüyor. Örneklemek gerekirse şöyle anlatabiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 10.000 TL'lik 10 TL bir fatura oluşturduk. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Fatura formatı şu şekildedir 10.000 TL diyelim ki ilaç katılım payı 800 TL olsun bu fatura içerisinde 800 TL ilaç katılım payı net tutar onun altında devam ediyor. İşte bu 800 tutar fatura üzerinden düşünen 800 tutar ilaç katılım payı tuşuyla ki kümletif toplamda alınırsa hem balans sayıda yapılmış olur. Hem bunun kontrolü kolay olur hem de ilgililerin yapmış oldukları denetimlerde sormuş oldukları sorularda izahatı kolay almış olur. Ve en önemlisi ilk başta söylediğimiz gibi ilaç katılım payının nihai tüketiciye yapılmış ilaç satışı gibi algılanma sorununun önüne geçilmiş olur. Kısa bir ara Z raporu kaldığımız yerden devam edecek. Sevgili yazıcı dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor. Bu bölümde muayene katılım paylarını inceleyeceğiz. Konuyla ilgili olarak bunun üzerinde de Temmuz ayında durmuştuk. Yapmış olduğumuz programda tekrar üzerinden geleceğiz. Konu güncel olduğu için. Yine tekrar etmek gerekirse, bir kere katılım payı dediğimiz zaman, ilk önce ilaç katılım payı ve muayene katılım payı olarak, Yani ayrı ayrı iki kavramdan, iki uygulamadan, iki işte işten bahsediyoruz. Bunun bilinmesi gerekir. İlaç katılım payı, hasta katılım payı ya da biz buna kısaca muayene ücreti diyoruz. Önce bu farklılığın mutlaka bilinmesi gerekir ki birisi belgelendirilmek zorunda, yani belgeye bağlanmak zorunda. Muayene katılım payı ise herhangi bir belgeye bağlanmak zorunda değil. Maliye Bakanlığı 16 Şubat 2009 ve vergi usul kanunu Sirküleri 40 ile tekrar ediyorum. Vergi usul kanunu Sirküleri 40, 16 Şubat 2009'da ilişkili olduğu maddeleri sıkmamak için tekrar etmiyorum. Konuya açıklık geldi. Sosyal güvenlik kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesi durumunda herhangi bir tefsik edici belge düzenlenmeyecektir. Bir kere muayene katılım payında tefsik edici bir belge düzenleme zorunluluğu yok. Ama ilaç katılım payı bir mutlak suretle belgelendirilmek zorunda bir önceki kısımda anlattığımız gibi. Peki yine sorulan bir soru muayene katılım payını ya da muayene ücretini hasta post cihazı ile öderse yani Kredi kartı ile öderse ne yapacağız? Hasta muayene ücretini hasta katılım payını kredi kartı ile öderse katma değer vergisi beğennamesinde 45. satıra kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmet bedelleri yazılmak zorundadır. Yani cari dönem örnek söylemek gerekirse içinde bulunduğumuz ay cari aydır. 1 Ekim 31 Ekim 2009 aralığında bu ay içerisinde kredi kartı ile net hasilat yapmışsak yani eczanemizdeki post cihazı <gülüyor> ne işlem yapmışsa bunların kümülatif toplamını toplam işlem tutarını kredi kartı ile tahsil ettiğimiz toplam tutarı katma değer vergisi beyanlemesinin 45. satırına dahil etmek durumundayız. Peki ilerleyen aylarda, yıllarda Bununla ilgili olarak post cihazı toplamı ile o dönemki tanzim edilen belge toplamı tutmaz ise bunu biz muayene ücreti adı altında tahsil ettiğimizi post cihazının arkasına post cihazı fişinin arkasına not tutmamız ya da bununla ilgili bir indeks tutmamız ileride bize sorulduğunda izah sebebi olarak kullanmamız için yeterli olacaktır. Ve izah sebebinde bu post cihazıyla tahsil edilen şu tutar veya da şu tutarların toplamı muayene ücreti adı altında tahsil edilen tutardır diye not düşersek bununla ilgili olarak bize sorulmuş olan soruları sorulara doğru yanıt vermiş oluruz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamış oluruz. Konuyu toparlamak gerekirse... Kısa bir özetle toparlayalım ve programımızın da sonlandırmış olalım. Katılım payları dendiği zaman iki katılım payı, iki farklı katılım payı iki aynı anlamı taşımıyor. Bir, İki aynı sonucu doğurmuyor. İki, iki aynı işlevle hareket görmüyor. Üç, bu üç başlık altında şöyle diyoruz. Muayene katılım payı için tefsik edici belge düzenlemek zorunda değiliz. Bitti. Maliye Bakanlığı 40 numaralı vergüsü kanun sürekilerinde konuya açıklık getirdi. İlaç katılım payı için mutlak suretle tefsik edici belge düzenlemek zorundayız. Bizim önerimiz ilaç katılım payının yazar kasada ayrı bir tuş olarak kodlanması ve ilaç katılım payı olarak fişinin yazacak şekilde hastaya verilmesidir gerek muayene katılım payları gerek ilaç katılım payları gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılması gereken yani çalışanlar açısından iş ve işlevlerle ilgili odamız web sayfasında daha detaylı açıklayıcı açıklamalarımız vardır Ezacı dostlarımız Ezacı dostlarımızın Muhasebe işlemlerini üreten serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız bu konudan etraflıca detaylı şekilde faydalanabilirler. Sevgili yazıcı dostlar, saygıdeğer Havan Radyo dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi tekrar edilmiş şeyle programı sonlandırmak istiyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, coşkuyla kalın diyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı cani gönülden kutluyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın. şilelere küllere Yin demir çarı gelırdım sıra dağlara yollara çöllere Diyardan diyara bin yol sor beni yerim yerim bul beni yerim yerim gör beni yarim. Beni, beni. sen kalem ol, ben de çakt yazı beni yarim yarim çiz beni yarim yadim çöz beni yarim yadim ah beni, beni sen kalem ol, ben de çakt yazı beni yarim yarim çiz beni are wiary chcesz nie Yolara, çöllere, diğerden diğerine bir yol sor beni yerim yerim bul beni yerim yerim gör beni yerim yerim ah beni sen kalem ol bende kağıt yaz beni yerim Cziz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni Sen kalem ol bende kart, yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, beni, yarim, yarim. ah beni Beni Ben Kalemon, ben dechad. Ja se beni, ja rimia. Cis beni, ja rimia. Trze se beni, ja rimia. Ach, beni, beni. Serabu. Proszę lerni, szman.